9. kısım Telvihatı 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inna awliya Allah'i la havfun alehim ve la Şu kısım Turuku velayet hakkında olup dokuz telvihtir. Birinci telvih. Tasavvuf, tarikat, velayet, seyri süluk namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikati kutsiye vardır ki o hakikatı kutsiyeyi ilan eden, ders veren, tavsif eden binler cilt kitap, ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar. O hakikatı ümmete ve bize söylemişler. Cezahumullahu hayran ketîra. Biz o muhit denizinden birkaç katre hükmünde birkaç reşhalarını şu zamanın bazı ilcatına binaen göstereceğiz. Sual: Tarikat nedir? El cevap. Tarikatın gaye maksadı, marifet ve inkişaf-ı imaniye olarak, Mirac-ı Ahmedi'nin aleyhissalâtu vesselâm gölgesinde ve sayesi altında, kalp ayağıyla bir seyri i sülük-u ruhani neticesinde, zevki, hali ve bir derece şuhudi hakayk imaniye ve Kur'aniye'ye mazhariyet, tarikat, tasavvuf namıyla ulvî bir sırr-ı insani ve bir kemal-i beşeridir. Evet, şu kainatta insan bir fihristeyi camia olduğundan, insanın kalbi binler alemin harita imaneviyesi hükmündedir. Evet, insanın kafasındaki dimağı, hatsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misüllü, kainatın bir nevi merkez manevisi olduğunu gösteren hatsiz fünun ve ölü beşeriyye olduğu gibi, insanın mahiyetindeki kalbi dahi, Hadsiz hakiki kainatın mazharı, medarı, çekirdeği olduğunu haddü hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. İşte madem kalp ve dima ve insani bu merkezdedir, çekirdek haletinde bir şecere-i azime'nin cihazatını tazamun eder ve ebedi, uhrevi, haşmetli bir makinenin aletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir.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 tarikat yolunda hakaik imaniyeye teveccüh etmektir. İkinci telvih. Bu seyr-i sülük kalbinin ve hareket-i ruhaniyenin miftahları ve vesileleri, zikri ilahi ve tefekkürdür. Bu zikir ve fikrin mehasini, ta'dat ile bitmez. Hadsiz fevaid-i uhrebiyeden ve kemalat-ı insaniyeden katın azar. Yalnız şu dadalı hayatı dünyeviyeye ait cüzi bir faydası şudur ki her insan hayatın dağdasından ve ağır tekelifinden bir derece kurtulmak ve teneffüs etmek için her halde bir teselli ister. Bir zevki arar ve vahşeti izale edecek bir ünsiyeti taharrir eder. Medeniyeti insaniye neticesindeki ünsiyet ünsiyetkarane on insanda bir ikisine muvakkat olarak, belki Karane ve sarhoşcasına bir ünsiyet ve bir ülfet ve bir teselli verir. Fakat yüzde sekseni ya dağlarda, derelerde, münferit yaşıyor, ya derdi maişet onu hücra köşelere sevk ediyor, ya musibetler ve ihtiyarlık gibi ahireti düşündüren vasıtalar cihetiyle, insanların cemaatlerinden gelen ünsiyetten mahrumdurlar. O hal onlara ünsiyet verip teselli etmez. İşte böylelerin hakiki tesellisi ve ciddi ünsiyeti ve tatlı zevki, zikir ve fikir vasıtasıyla kalbi işletmek, o hücra köşelerde, o vahşetli dağ ve sıkıntılı derelerde kalbine müteveccih olup, Allah diyerek kalbi ile ünsiyet edip, o ünsiyet ile etrafında vahşetle ona bakan eşyayı, ünsiyetkarane tebessüm vaziyetinde düşünüp, zikrettiğim Halık'ımın hatsiz ibadı her tarafta bulunduğu gibi bu vahşetgahımda da çokturlar ben yalnız değilim tevahhuş manasızdır diyerek imanlı bir hayattan ünsiyetli bir zevk alır saadet-i hayatiye manasını anlar Allah'a şükreder Üçüncü telvih velayet bir hüccet-i risalettir tarikat bir bürhan-ı şeriat'tır çünkü Risaletin tebliğ ettiği hakayık imaniyeyi velayet bir nevi şuhudu kalbi ve zevki ruhani ile aynı lakin derecesinde görür, tasdik eder. Onun tasdiki risaletin hakkaniyetine kat'î bir hüccettir. Şeriat ders verdiği ahkâmın hakayıkını tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifadesiyle ve istifazasıyla o ahkamı şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir bürhan-ı bahirdir. Evet, nasıl ki velayet ve tarikat risalet ve şeriatın hücceti ve delilidir. Öyle de İslamiyetin bir sırrı kemali ve medar-ı envarı ve insaniyetin İslamiyet sırrı ile bir madde nitelikiatı ve bir menba-ı tefeyyuzatıdır. İşte bu sırr-ı azimin bu derece ehemmiyetiyle ile beraber bazı firak-ı onun inkârı tarafına gitmişler kendileri mahrum kaldıkları o envardan başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar. En ziyade medar-ı teessüf şudur ki ehli sünnet ve cemaatin bir kısım zahiri uleması ve ehli sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar ehli tarikatın içinde gördükleri bazı su-i istimalatı ve bir kısım hatiyatı bahane ederek o hazine-i uzmayı kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevi abu hayatı dağıtan o kevser menbaını kurutmak için çalışıyorlar. Halbuki eşyada, kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur. Alâ külli hal bazı kusurlar ve su istimalat olacak. Çünkü, ehil olmayanlar bir işe girseler, elbette su istimal ederler. Fakat Cenab-ı Hak, ahirette muhasebeyi i amal Adalet-i Rabbaniyesini, hasenat ve seyyatın mübazenesiyle gösteriyor. Yani, hasenat racih ve ağır gelse, mükafatlandırır, kabul eder, seyyat racih gelse, cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyatın mübazenesi, kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, bir tek hasene, bin seyyata tercih eder, affettirir. Madem adaleti ilahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür, tarikat yani sünneti seniye dairesinde tarikatın hasenatı seyyatına katıyen müreccih olduğuna delil, ehli tarikat, ehli dalaletin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Adi bir samimi ehli tarikat, suri zahiri bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevki tarikat vasıtasıyla ve o muhabbeti evliya cihetiyle imanını kurtarır. Kebairle fasık olur fakat kafir olmaz. Kolaylıkla zındıkaya sokulmaz. Şedid bir muhabbet ve metin bir itikad ile aktap kabul ettiği bir silsile-i onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütmediği için onlardan itimadını kesemez.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 Ve tarikat namını haksız olarak kendine takanların seyyatiyle tarikat mahkum olamaz. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden sarf nazar, yalnız alemi İslam içindeki kutsi bir rabıta olan uhuvetin inkişafına ve imbisatına en birinci, tesirli ve hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi alemi küfrün ve siyaseti Hristiyaniyenin Nur İslamiyeti söndürmek için müthiş hücumlarına karşı dahi üç mühim ve sarsılmaz kal'a-i İslamiyeden bir kalasıdır. Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün âlemi Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslamiyedeki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı o büyük camilerin arkalarındaki tekiyelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifeti ilahiyeden gelen bir muhabbeti ruhani ile cüshu hüruçlarıdır. İşte ey akılsız hamiyet fıruçlar ve sahtekar milliyet Tarikatın, terikatın hayatı istimaiyenizde bu hasenesini çürütecek hangi seyyiatlardır, söyleyiniz. Dördüncü telvi. Mesleki velayet çok kolay olmakla beraber çok müşkilatlıdır. Çok kısa olmakla beraber çok uzundur. Çok kıymetdar olmakla beraber çok hatarlıdır. Çok geniş olmakla beraber çok dardır. İşte bu sırlar içindir ki o yolda sülûk edenler bazen boğulur, bazen zararlı düşer, bazen döner başkalarını yoldan çıkarır. Ez cümle, tarikatta seyri enfusi ve seyri âfâkî tabirleri altında iki meşrep var. Birinci meşrep enfüsî meşrebidir. Nefisten başlar. Harici'den gözünü çeker, kalbe bakar. Enaniyeti deler, geçer. Kalbinden yol açar, hakikati bulur. Sonra ufka girer. O vakit ufku nurani görür. Çabuk o seyri bitirir. enfüsi dairesinde gördüğü hakikati büyük bir mikyasta onda da görür. Truku Hafiye'nin çoğu bu yol ile gidiyor. Bunun da en mühim esası enaniyeti kırmak, hevayı terk etmek nefsi öldürmektir. İkinci meşrep, afaktan başlar, o daire-i kübranın mezahirinde cilve-i esma ve sıfatı seyredip, sonra daire-i girer. Küçük bir mikyasta, daire-i kalbinde o varı müşahede edip, onda en yakın yolu açar. Kalp aine i samet olduğunu görür, aradığı maksada vasıl olur. İşte birinci meşrepte sülûk eden insanlar, Nefsi emmariyi öldürmeye muvaffak olamazsa, hava'yı terk edip enaniyeti kırmazsa, şükür makamından fahr makamına düşer. Fahirden gurura sukut eder. Eğer muhabbetten gelen bir incizap ve incizaptan gelen bir nevi sekir beraber bulunsa, şatahat ile haddinden çok fazla davalar ondan sudur eder. Hem kendi zarar eder, hem başkasının zararına sebep olur. Mesela, Nasıl ki bir mülazım, kendinde bulunan komandanlık zevkiyle ve neşesiyle gururlansa kendini bir müşir zanneder. Küçücük dairesini o küllî daire ile iltibas eder. Ve bir küçük aynede görünen bir güneşi denizin yüzünde haşmetiyle cilvesi görünen güneşle bir cihet-i müşabehetle iltibasa sebep olur. Öyle de çok ehli velâyet var ki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 ta bir zerreye kadar cilveleri var ve o esmaya mazhariyet de o nispetle tefavüt eder. Öyle de mazhariyet-i esmadan ibaret olan bir velayet dahi öyle mütefavittir. Şu iltibasın en mühim sebebi şudur. Makamat-ı evliya'dan bazı makamlarda Mehdi vazifesinin hususiyeti bulunduğu ve Kutbu Azama has bir nispeti göründüğü ve Hazreti Hızır'ın bir münasebet-i hassası olduğu gibi bazı meşahirle münasebettar bazı makamat var. Hatta o makamlara, makamı hızır, makamı üveys, makamı mehdiyet tabir edilir. İşte bu sırra binaen, o makama ve o makamın cüz'i bir numunesine veya bir gölgesine girenler, kendilerini o makamla has münasebettar meşhur zatlar zannediyorlar. Kendini hızır telakki eder veya mehdi itikad eder veya kutbu azam tahayyül eder. Eğer Hubbu talip enaniyeti yoksa, o halde mahkum olmaz. Onun haddinden fazla davaları, şatahat sayılır. Onunla belki mes'ul olmaz. Eğer enaniyeti perde ardında, Hubbu Câh'a müteveccih ise, o zat enaniyete mağlup olup, şükrü bırakıp fahre girse, fahirden gitgide gurura sukut eder. Ya divanelik derecesine sukut eder, veyahut tarik tarike haktan sapar. Çünkü büyük evliyayı, kendi gibi telakki eder. Haklarındaki hüsn zanlı kırılır. Zira nefs ne kadar mağrur da olsa, kendisi kendi kusurunu derk eder. O büyükleri de kendine kıyas edip, kusurlu tevehüm eder. Hatta enbiyalar hakkında da hürmeti noksanlaşır. İşte bu hale giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usulü din ulemasının düsturlarını kendine ölçü iddiaz etmek ve İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi muhakkikîn-i evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini ittiham etmektir. Ve kusurdan, acz ve fakırdan başka nefsin eline vermemektir. Bu meşrepteki şataat, hubbu nefisten neşet ediyor. Çünkü, muhabbet gözü kusuru görmez nefsine muhabbeti için o kusurlu ve liyakatsız bir cam parçası gibi nefsini bir pırlanta bir elmas zanneder bu nevi içindeki en tehlikeli bir hata şudur ki kalbine ilhamî bir tarzda gelen cüz'î manaları kelamullah tahayyül edip ayet tabir etmeleridir ve onunla vahyin mertebeyi i akdesine bir hürmetsizlik gelir evet bal arısının ve hayvanatın ilhamatından tut ta avamınasın ve havası beşeriyenin ilhamatına kadar ve avamı melaikenin ilhamatından ta havası kerubiyyunun ilhamatına kadar bütün ilhamat bir nevi kelimat-ı rabbaniyedir fakat mazharların ve makamların kabiliyetine göre kelam-ı rabbani yetmiş bin perdede telemmu eden ayrı ayrı cilve-i hitab-ı rabbanidir ama vahiy ve kelamullahın ismihası ve onun en bahir misali müşahhası olan Kur'anın necimlerine ismihas olan ayet namı öyle ilhamata verilmesi hatay mahzdır. 12. ve yirmi ve otuz sözlerde beyan ve ispat edildiği gibi elimizdeki boyalı aynede görünen küçük ve sönük ve perdeli güneşin misali semadaki güneşe ne nispeti varsa öyle de. O müddeîlerin kalbindeki ilham dahi doğrudan doğruya kelamı ilahi olan Kur'an Güneşi'nin ayetlerine nisbeti o derecededir. Evet, her bir aynede görünen güneşin misalleri güneşindir ve onunla münasebetdardır denilse haktır. Fakat o güneşciklerin aynesine kürey arz takılmaz ve onun cazibesiyle bağlanmaz. 5. telvi. Tarikatın gayet mühim bir meşrebi olan Vahdetül Vücud namı altındaki vahdetü şuhud yani, vacibül vücudun vücuduna hasr nazar edip, sair mevcudatı o vücudu vacibe nispeten o kadar zayıf ve gölge görür ki, vücut ismine layık olmadığını hükmedip, hayal perdesine sarıp, terk-i masiva makamında onları hiç saymak, hatta madum tasavvur etmek, yalnız cilve-i esma-i ilahiyeye hayali bir ayna vaziyeti vermek kadar ileri gider. İşte bu meşrebin ehemmiyetli bir hakikati var ki, vacibül vücudun vücudu, iman kuvvetiyle ve yüksek bir velayetin hakkal yakin derecesinde ile, vücudu mümkinat o derece aşağıya düşer ki, hayal ve ademden başka onun nazarında makamları kalmaz. Adeta vacibül vücudun hesabına kainat inkar eder. Fakat bu meşrebin tehlikeleri var. En birincisi şudur ki, Erkanı imaniye altıdır. İmanı billahtan başka, imanı bil yevmil ahir gibi rükünler var. Bu rükünler ise mümkünatın vücutlarını ister. O muhkem erkanı imaniye hayal üstünde bina edilmez. Onun için o meşreb sahibi, alemi istirak ve sekirden alemi sahve girdiği vakit o meşrebi beraber almamak gerektir ve o meşrebin muktezasi amel etmemek lazımdır hem kalbi ve hali ve zevki olan bu meşrebi akli ve kavli ve ilmi suretine çevirmemektir. Çünkü kitap ve sünnetten gelen desatiri akliye ve kavanini ilmiye ve usulü kelamiye o meşrebi kaldıramıyor. Kabili tatbik olamıyor. Onun için hulefâ-yı ve eyyûm-i müşteyidinden ve selef-i büyüklerinden o meşreb sarihan görünmüyor. Demek en ali bir meşreb değil, belki yüksek fakat nâkıs. Çok ehemmiyetli fakat çok hatarlı. Çok ağır fakat çok zevklidir. O zevk için ona girenler, ondan çıkmak istemiyorlar. Hotgâmlık ile en yüksek mertebe zannediyorlar. Bu meşrebin esasını ve mahiyetini, nokta risalesinde ve bir kısım sözlerde ve mektubatta bir derece beyan ettiğimizden, onlara iktifaen, Şurada o mühim meşrebin ehemmiyetli bir vartasını beyan edeceğiz. Şöyle ki o meşrep daireyi esbaptan geçip terk-i masiva sırrıyla mümkünattan alakasını kesen ehassı havasın istirak-ı mutlak haletinde mazhar olduğu salih bir meşreptir. Şu meşrebi esbab içinde boğulanların ve dünyaya aşık olanların ve felsefeyi maddiye ile tabiata saplananların nazarına ilmi bir surette telkin etmek Tabiat ve maddede onları boğdurmaktır ve hakikatı İslamiyeden uzaklaştırmaktır. Çünkü, dünyaya aşık ve daire-i esbaba bağlı bir nazar, bu fani dünyaya bir nevi beka vermek ister. O dünya mahbubunu elinden kaçırmak istemiyor. Vahdetül vücud bahanesiyle ona bir bâki vücut tevehüm eder, o mahbubu olan dünya hesabına ve beka ve ebediyeti ona tam mal etmesine binaen, bir mabudiyet derecesine çıkarır, Neuz Allah'ı inkar etmek vartasına yol açar. Şu asırda maddi fikri o derece istila etmiş ki maddiyatı her şeye merci biliyorlar. Böyle bir asırda has ehli iman maddiyatı idam eder derecesinde ehemmiyetsiz gördüklerinden vahdetül vücud meşrebi ortaya atılsa belki maddi sahip çıkacaklar. Biz de böyle diyoruz diyecekler. Halbuki dünyada meşarib içinde Maddiyunların ve tabiatperestlerin mesleğinden en uzak meşrep Vahdetül Vücud meşrebidir. Çünkü ehli Vahdetül Vücud o kadar vücudu ilahiye kuvveti iman ile ehemmiyet veriyorlar ki kainatı ve mevcudatı inkar ediyorlar. Maddiyunlar ise o kadar mevcudata ehemmiyet veriyorlar ki kainat hesabına Allah'ı inkar ediyorlar. İşte bunlar nerede, ötekiler nerede?